Günaydın bir dolap kitabı hoş geldiniz. Günaydın. Ee, önemli bir konuda önemli bir kitap var ee, bugün benim elimde. Ee, Kural dışı çocuk tarafından e, yayınlanan Seslerin Perisi Işık adlı bir kitap bu. Ee, Yota Alexandru tarafından yazılmış ve Efilada tarafından da resimlenmiş Seda Kostik tarafından Türkçeye çevrilmiş bir kitap. Ee, Seslerin Perisi Işık. Aslında adından bir çağrışımı var. Evet ilginç bir adı var. Ee, evet seslerin perisi ama ışık nasıl oluyor da oluyor diye bir düşündürtüyor insana. Ee, kahramanımızın adı ışık ee, ve kardeşi tarafından anlatılıyor bize ee, o. Ee, Işığın gözleri görmüyor. Yani bunu kitapta hiçbir zaman hiçbir yerde söylemiyor aslında. Hani hmm. Bunu söylemiyor hiç. Ama ben hani baştan söylüyorum ki ne anlattığım anlaşılsın diye. Ee, kitap köre oyununu her zaman ışık kazanır diye başlıyor. Ee, işte müzik oyunlarını da o kazanırmış. Piyano çaldığında notalar hani ne kadar kolay piyano çaldığından falan bahsediyor. Ee, tüm sesler dostudur diye ve yürüyüşümüzden kim olduğumuzu anlar diyor. Mesela benim için diyor. Ee, işte senin adımların neşeli bir canlının adımlarına benziyor. Küçük ve zıp zıp diyormuş ona. Anneminkiler topuklu ayakkabılarından çıkan hafif kısa ve ritmik seslerle genç bir geyin adımlarını anımsatıyor. Babamın adımları ise gergin bir filin adımları gibi hızlı ve ağır. Bu arada ışık piyano çalıyor arkası dönük bize. Hı hı. Ee, ve orada ailenin diğer üyelerini görüyoruz. İşte anlatan kardeş böyle cin ayakkabısı gibi bir ayakkabı var hani o zıp zıp Orman, hissini veriyor. E, Orman cini gibi ayakkabıları var. Ee, topuklu ayakkabı giymiş geyik kafalı bir kadın var. Annesi. Annesi ve fil kafalı bir adam var. Babası yani ışık, ışığın kafasının içindeyiz aslında bir yandan. Hı hı. Ee... İşte en çok su sesini severmiş. Her türlü su sesini severmiş. Dalga sesini severmiş. Musluktan boşalan suyu severmiş vesaire. Su seslerinden çok hoşlanırmış Işık. E, ve çok büyük bir yüreği varmış. Yani herkese yer olan bir yürek. Yani öyle ki belametin ve arkadaşlarına bile. Belahmet'in ve arkadaşları da kim? ve arkadaşları okulun da işte okulun... Mu? Evet, okuldaki e, sınıf arkadaşları. E, Bu da yine çok önemli bir... E, hani bilgi veriyor demeyeceğim ama önemli bir şeye değiniyor kitap. Işık... E, parmaklarıyla okuyor. Yani burada bize şeyi söylemiyor. Kabartmalı harflerden oluşan bir kitap falan demiyor. Ama diyor ki e, kitapların üzerine hızla dolaşır diyor parmakları. Her sayfadaki kabartmalı noktaların yardımıyla gizemli haritayı keşfeder. Hmm. Hani bilgi vermek gibi değil de çok güzel tarif etmiş evet. ne olduğunu onun. E, gizli şifre olmadan okuyamazsın onun kitaplarını diyor ve ışık bunu çok kolay öğrendi. Çok hızlı öğrendi falan diyor. Böylece hani bu da çok önemli bir... Evet. E seslerle kata. de okuyor aslında hayatı. Bir şekilde bir de öyle. Seslerle algılıyor. Aynen öyle. Şimdi sonra ama bir meselemiz var. Bu bela metin falan demiştik ya burada Hı -hı. beyaz bastonundan bahsetmeye başlıyor kitap meselesinden sonra. Işığın e, beyaz bastonu. işte baston ile bize büyü yapar. Bazen uykusu gelen cücelere bazen de acıkmış korsanlara dönüştürür bizi falan. Hani hep böyle oyunlar var Hı -hı. E, tarif ederken ışığın hayatını. Ee, ve onun beyaz bastonun gemi pusulası gibi olduğunu hmm. söylüyor aynı zamanda. Yine çok güzel bir benzetme evet. bence. Ee, engeller arasından yolunu bulmasına yardımcı olur. Hakikaten şimdi yolda gitmek gibi bir şey değil ya denizde gitmek. Evet. Yani o hissi çok... Yani yolda giderken pusula dese mesela o his o kadar güçlü değil. Bu çok güzel bir benzetme o yüzden. Ee, ve okulun kapıları her zaman ışık için açık tutulurmuş. Bütün kapıları açık tutuyorlarmış okulda. Bu da mesela çok önemli bir başka bilgi. Evet. Evet. Ee, çok insani bir yaklaşım. Ee, fakat bir gün belametin ve arkadaşları işte ona çelme takıyorlar, düşürüyorlar falan. Önünü görmüyor musun gibi şaka yapıyorlar güya ona. İşte zorbalık yani. Bir zorbalık hikayesiyle karşılaşıyoruz bu noktada. Ama Işık hiç bozuntuya vermiyor. Kalkıyor kafası dik gidip sırasına oturuyor. Ee, anlatıcımız da çok sinirleniyor ve diyor ki keşke ejderha olsaydım da o ağzımdan çıkan alevlerle bu belametin Metin'i arkadaşlarını yaksaydım. Koştum öğretmenimi anlattım. Üstelik o da hiç tepki vermedi ona da ayrıca kızdım kalktı bize oyun oynattı diye. çok sinirlenmiş yani ama oynattığı oyun şu öğretmenin. herkesten gözlerini kapamasını istiyor hı hı. herkes gözlerini kapıyor ve e, hareketsiz sessiz duruyorlar böylece sesler giderek güçleniyor e, işte nefes alıp verme sesleri kapı gıcırtıları tahtadaki tebeşirin çıkardığı sesler e, işte avludan gelen sesler Sonra ben kimim oyunu oynuyorlar ve seslerinden birbirlerini tanımaya çalışıyorlar. Gülüşlerinden tanımaya çalışıyorlar. Sonra kokular üzerine çalışmaya başlıyorlar. Çünkü sadece sesler değil dünyadaki şeyler ya da görüntüler yoksa sadece sesler kalmıyor geriye. Kokularla işte mesela Ferit'in teri, çanda, çantamdaki olgun elma, açık pencereden rüzgarla içeri giren gardenya kokusu. Birden bile bir anda dünya algısı evet, nasıl değişti? Tabi değişiyor. Bu aslında normal şartlarda hani Gördüğün için umursamadığın belki diğer e, duyu organlarına hitap eden unsurlar birdenbire önemli olmaya başlıyor. E, i̇şte burnumuz gözlerimiz oldu, kulaklarımız gözlerimiz oldu gibi Hı -hı. ifadeler de var burada. Sonra e, dokunma duyusu. Hı -hı. Sınıfın içinde dolaşmaya başlıyorlar mesela ya da bir nesnelere dokunup ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Şimdi gözlerin kapalıyken alışık olduğun bir mekanda yürümek bile zor olabiliyor. Evet. Bunu çalışıyorlar beraber. Evet. Ve sonunda belametim ve arkadaşları da ışıkla arkadaş olmak istediklerini Onlar söylüyorlar. Onlar da bu çalışmaya yapanlar sınıf arkadaşları çünkü. Bu zorbalığı yapanlar da sınıf arkadaşları yani. Böylece herkes gülümsüyor aslında ve ışığın evet, dünyasına böyle bir şey evet, işte. konuk olarak bir tür nasıl ne yaşadığını güzelmiş. anlayıp onun gibi hissedip onun gibi düşünüp artık onunla daha güçlü bir ilişki kurabiliyorlar böylece. Bu çok basit bir yöntem aslında. Yani öğretmenin yaptığı şey çok kolay, çok basit bir yöntem. Yani sadece gözlerini kapattırıyor. Evet. Ee, ve bu herkesin her yerde yapabileceği bir şey. Yani bu, bu etkinliği her yerde yapabilirsin. Ee, ben de mesela hayatı hayatıyla ilgili böyle bir etkinlik yapmıştım zamanında. Ve sadece çocukların gözlerini kapatarak... Hı hı. Onlara bambaşka bir dünya sunmuştuk. Gerçekten etkili olduğunu ben de deneyimleyerek gördüm. Yani çocuklar üzerindeki etkisini gördüm. Farklı gö algılamaya başlıyorlar. Ve e, empati duyguları bu noktada e, keskinleşiyor. Hı hı. Ve bunun faydasını gördük daha sonradan geri bildirimlerden. Dolayısıyla bu yöntemin gerçekten işe yarayacağı çok açık. Hani benim deneyimimde öyle gösteriyor. E, bu kitap... Dolayısıyla bir de okul öncesi için hazırlanmış evet, bir kitap bu. E, Tayga ile okuduk mesela. Tayga e, kitabı yani ikinci, iki ya da üç kere okuduk kitabı. Bir his var onda. Şu anda tam anlamlandıramıyor. Tam çözemiyor hala. E çünkü bir takım kavramları henüz e, kavrayamıyordu. E, ama ben de hiçbir kavrayı. şey açıklamadım. Yani hani biraz kasten. Hı hı. Ben de hiçbir şey açıklamadım. Şimdi bir şey hissediyor. Ne olduğunu tam çıkartamadı, anlayamıyor tam ama bir şeyin olduğunun da farkında. Yani kitabın o anlamda da e, kendimce sınamasını yaptım diyebilirim. Hı hı. Yani bir de üzerine konuşsak tamam olacak. Evet. Yani o noktada kitabın iyi çalıştığını söyleyebilirim. Ee, dili güzel, resimleri güzel. Ee, böyle bir konuda, empati kurmamız gereken böyle bir konuda, insanların birbirlerine daha yakın olmaları gereken konularda ee, bize çok yardımcı olabilecek bir kitap Seslerin Perisi Işık tekrar söyleyeyim Kural Dışı Çocuk tarafından e, yayınlandı bu kitabın Türkçesi Seda Kostin Türkçesiyle e, Yota Aleksandru yazmış ve Efi da kitabı resimlemiş e, bu kitabı bir kişiye armağan etmek istiyoruz birdolapkitap.com'da evet. e, bir çekiliş yaparak bir kişiye e, armağan edeceğiz bizi takip ederseniz sitemizi takip ederseniz oradan katılabilirsiniz Evet, istersen bir şarkı arası verelim evet, sonra e, ilginç bir kitapla devam edeceğiz <Gülüyor> 94.9 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. E, elimde çocuklar için hazırlanmış bir yemek kitabı var ama bildiğimiz, alıştığımız yemek kitaplarından çok farklı. Tasarım Odaklı Düşün, Kahvaltılıklar adını taşıyor. Bir serinin ilk kitabı bu. E, yani Bugüne kadar pek çok yemek kitabı gördüm çocuklar Hı -hı. için hazırlanmış. E, yabancı örnekler gördüm. E, Türkçede de çıkmış kitaplar var ama böylesini görmedim. Çünkü e, yemek yapmaktan ziyade adından anlaşıldığı gibi tasarım üzerine hazırlanmış bir kitap bu. E, yemek yaptırıyor evet yemek tasarımları yaptırıyor ama bunun için ilginç yöntemler uyguluyor Hı -hı. ve daha çok tasarım yapma fikri üzerinde duruyor. Bunun nasıl ee, olabildiğini gerçekten evet, merak Red ediyorum. Tredaus Kids'den çıktı kitap Ufuk Ceylan ve Dilek Yördem Ceylan imzası taşıyor. Ee, kitabı yazan ve tasarımını yapan Ufuk Ceylan, Dilek Yördem Ceylan resimlerini yapmış. Ee, sunuş yazısında anne babalar için e, diyor ki e, kitabın yazarı ve çizeri son zamanlarda tasarım kavramı sıkça karşımıza çıkıyor diyor. Aslında tasarım Eskiden beri olan bir şeydir. E, ve bu seride e, çocukların bu tasarım kavramını öğrenmesi ve denemesi için e, hı hı. bir şeyler yapmaya çalıştıklarını anlatıyorlar. E, çok basit yemek tarifleri var. E, zaten birkaç tane. yani Çok fazla sayıda tarif yok. Zaten tariften önce tariflere gelene kadar bayağı uzun uzun yöntem anlatıyorlar. E, kitabın yazarı ve çizeri Ufuk Ceylan ve Dilek Yördem Ceylan'ı başta merhaba diyen bir konuşma Hı -hı. balonunun yanında birer çizim olarak görüyoruz ve kitap boyunca da onların çizimleri konuşuyor bizimle. E, tasarım odaklı düşüncenin ne olduğunu, tasarımlar yaparak neler elde ettiğimizi söylüyorlar ve tasarım odaklı düşünmenin aşamalarını böyle grafik şemasıyla Hı -hı. anlatıyorlar. İşte bir, amacını belirle. Neden yapıyorum, kim için yapıyorum? Sürekli bir soru cevap Hı -hı. ve e, analiz yöntemi uygulanıyor kitapta e, ikinci de ikinci aşama analiz et ihtiyaçları belirle yorumla veya bilgi al çözüm bul uygula altı tane Hı -hı. aşama var ve e, ilerleyen sayfalardaki yemek tariflerinde de bu aşamaları tek tek görüyoruz ve giderek e, geliştirerek Hı -hı. süreci ilerletmişler e, Lara ve Nejo adlı iki de çocuk var onlar da eşlik ediyorlar bu dört kişi e, mutfakta kimler var diye yapılan sunuşta e, tasarımcılar ve e, tasarım yapmayı öğrenen küçük şefler e, burada kimlik kartlarıyla kısa bize tanıtılıyorlar ve e, güvenli çalışma kılavuzunun hmm. ardından tasarım odaklı düşünmek için yapman gerekenler diye ayrı bir bölüm var. Yani yemek yapmak ya da tasarım yapmak öyle hop deyince yapılabilir bir şey değil aslında bunun altında yatan birçok aşama var bunları anlatıyorlar yani kendine güvenmen lazım empati kurman lazım işbirliği yapman lazım iyimser olmalısın deneysel olmalısın ve problem çözmelisin bütün bu aşamaları da anlattıktan sonra e, burada hikayeleştirmişler konuyu e, bir minibüse atlıyorlar ve ormana gidiyorlar çünkü doğadan ilham almaları lazım yani tasarım için önce e, ilham alabilecekleri bir yere gidiyorlar Ormanda gezinti yaparken bir uğur böceği görüyorlar hı hı. yaprak yaprağın üzerinde ve ilk yemek tarifi bu uğur böceği hı. nasıl dersen. Ya, malzemeyi... Uğur böceği pişirmiyorlar durumunda. Hayır evet bir amaç amaç Lara kahvaltı tabağı tasarlayacak yani hı. ilk yemek tarifinden bahsettiğim kitabın sonrasında da diğer tariflerde de bu yöntem, yöntem devam hı hı. ediyor. E, amaç e, bir kahvaltı tabağı tasarlamak. Doğadan ilham aldı. Nedir? Uğur böceği. Uğur böceğini tasarımına. Uğur böceği biçimli bir kahvaltı tabağı. Evet. Hı -hı. Yani böyle bir tasarım yapacak. Analiz ediyor. Önce e, uğur böceği nasıl bir hayvandır? Şekli nedir? İşte üstünde ne tür renkler var? Tek tek parçalarını Hı -hı. ayırarak benekleri, gövdesi, işte yaprağın üzerine konmuş, yaprak toprağın üzerinde duruyor diye. Bunların hepsi grafik olarak Böyle hı -hı. E, şemalandırılmış ve bu, bu şemadan yola çıkarak ikinci aşamaya geçiyor. İh, üçüncü aşamaya hı -hı. pardon. İhtiyaçları belirleme aşaması. E, zeytin, yoğurt, çörek otu, ekmek, kaşar, marul, domates hı -hı. diye. E, bu tasarım yani analizin, ta, analizin yanına e, karşılıklarını malzeme, malzeme yapıyor, karşılığı hı. ve e, malzeme listesini verdikten sonra e, toprağı hazırlayalım Hı -hı. deyip işte ekmek kesiyor, kaşar, domates bunları o başta yapı hazırlanmış Hı -hı. çizime göre tek tek uygulayarak ekmek üzerine yani yaprak üzerine konmuş bir uğur böceği tasarımı yapıyor. Hı -hı. Sonunda da yapılmış işin gerçek birebir fotoğrafı. E tabi yenir bu. Var. Evet. <gülüyor> ya da yankıyamazsın bunu <gülüyor> yemeye. E, ve daha sonra e, bir sayfa var. Hı hı. E, bu aşamalara nasıl geldiğini nasıl ilerlediğini süreci anlatan ve kahvaltılık için sana ilham veren şeyler nedir hı hı. diye bir bölüm hazırlanmış daha sonra bir civciv e, yumurtadan çıkmış civciv e, gülen çocuk yani bir hı hı. çocuk suratı yine kahvaltılıklarla ve çok basit malzemeler genelde değişmiyor yine ekmek domates peynir zeytin kahvaltıda yani hı hı. rahatlıkla bulabileceğin şeylerle her seferinde başka bir şeye dönüştürüyor Üçüncü tariften sonra yorumlayalım diye bir bölüm var. Mesela bir malzeme yoksa yerine başka ne koyabilirsin? Hı -hı. Tasarımı nasıl uyarlayabilirsin? E, giderek bu tasarım aşamaları, analiz kısımları, e, yorumlama kısımları değişiyor, gelişiyor. Hı -hı. E, en sonunda kitabın başka diğer tarifleri de hızlıca peynirden fare yapmışlar mesela. Fare Hı -hı. var, ekmekten gülen çocuk demiştik zaten. El ele çocuklar. Hı -hı. giderek zorlaşıyor tasarımlar Hı -hı. karmaşıklaşıyor ee, ve kişi kartları hazırlama önerisi var ve birisi için tasarım yaparken o kişinin ihtiyaçlarının göz önünde bulundurarak Hı -hı. tasarımı nasıl şekillendireceğin Bir kişi, örnek kişi kartı konmuş buraya i̇şte en sevdiği kahvaltılık ne pişirme tercihi ne sevdiği sevmediği malzemeler ve bu verileri kullanarak e, tasarımını geliştiriyorsun sonunda penguenler var Son tasarım artık üç boyutlu bir şeye dönüşmüş ekmeğin üzerinde gerçekten iki Hı -hı. tane penguen var karşımızda. Yine bir örnek kişi kartı var ve ne yapıldığına dair bir özet kısmından sonra baştaki o öyküleştirilmiş kısmı yine çizimlerle piknik Hı -hı. sofrasında bu insanları göstererek hikayeyi noktalıyorlar. İkinci bir kitap daha olacakmış. Devamında parçadan bütüne vararak hı hı. atıştırmalıklar diyor. Yine tasarım ama farklı bir bakış açısıyla herhalde yapılacak. Çok ilginç geldi bana. Hı hı. Bir bakış açısı kazandırmak ve sadece kahvaltı tabağı ya da yemek yapma değil. Çocukların hayatın birçok alanında bu sistematik düşünmeyi, tasarım odaklı düşünmeyi yöntem isteyebilecekleri yani, bir evet. yöntem öğreten kitap olarak. İlginç bir örnek. Hı hı. Tasarım odaklı düşün kahvaltılıklar. Ee, Ufuk Ceylan ve Dilek Yördem Ceylan'ın hazırladığı e, kitap serinin ilk kitabı. Red of çıktı ee, ilgisi ilgi çekenlere duyurulur diyeyim. Evet evet yani birçok çocuğun e, hayatını yani bakış açısını gerçekten etkileyecek bir kitaba benziyor. E, ayrıca evde de hani sabah kahvaltılarda ne yapsak vesaire sorusuna da evet. e, burada de belki... Bir selam göndermemiz lazım Letife Tunç'un Tunç, e, sihirli, sihirli tabak. tabaklarını. İnternette bulabilirsiniz. Evet. E, ona da bir selam olsun burada. E, bu haftalık bu kadar. Evet. E, şimdi Tayga ne din okuyalım bölümüyle devam ediyoruz. Açık Radyo. Tayga bugün ne okuyalım? E, Percy okuyalım. Dur adını tam adını okuyayım. Dixie ve Percy. Elma hırsızlarının peşinde. E, bu Redaz Kids'ten çıkmış bir kitaptı. Hadi bakalım kitaba şimdi. Neler var? Ee, Dixie ile Percy kim? E, Dixie bir kedi. Öyle mi? Ha. Evet. Burada bir köpek. <gülüyor> İki arkadaş galiba onlar değil mi? Evet. Ne yapıyorlar? E, kayıkla gidiyorlar. Evet. Hı -hı. Evet. <gülüyor> Elmas hırsızı bu değil mi? Aa, o, o polis dedektifi. bu Buradan öyle görünüyor. Burada öyle yazıyor. Hmm. Harita şimdi. Evet burada bir de harita var. Kitabın girişindeki e, tanıtım sayfaları. Karakterlerin tanıtıldığı sayfaydı. Şimdi Son, neler oluyor? Sonra Eee Öyle oluyor. Galiba bir tatil planı yapıyorlar öyle değil mi? Evet. Tatile gitmek istiyorlar. Nereye gidiyorlardı hatırlıyor musun? E, otele. Değil mi bir otele gidiyorlardı tatil evet. için? Aa bak ne yapıyorlar? Temizliyorlar araba Evet arabalarını temizliyorlar. Sonra? Sonra yola çıkıyorlar. Ya, bu ne peki? Foklar binmiş. Evet arabayı. küvetten bir arabaya foklar binmiş. Aa şimdi ne oluyor burada? Hı hıza geliyor. Evet çok hızlı onları geçen bir araba var değil mi? Evet. Hiç trafik kurallarına uymuyor. Evet. Hatta o yüzden bak neler oluyor. Bak egzoz çıkarıyor. Evet egzozundan kapkara dumanlar çıkarıyor. Evet. Sonra şapkası. Dixie ile başına küçük bir kaza atlatmış oluyorlar böylece değil mi? Küçük bir kaza geliyor başlarına. Evet. Sonra köpek'in... <gülüyor> e, köpek'in... Şapkası su. Yeni kitesine düşüyor. düşüyor. Ama galiba sonunda otele varıyorlar. Evet. Otel burası işte. hı hı. Sonra? Sonra mücevher geliyor. Dur ama daha mücevher gelmedi Daha otele anca geldiler. Baksana. Ha işte şimdi geliyor. Çok ünlü bir e, neydi adı bakayım. Hmm, dur bak şurada yazıyor galiba. Çok önemli bir misafirmiş. Ünlü yıldız. Mırnav miyav geliyormuş otele o gün. Evet, Mırnav miyav geliyormuş. Ha, böyle Merlimona gibi bir şey. Bak şimdi geliyor. Evet. Onun değil mi mücevherler? M mücevherler abonadı, değil mi? Hı hı. Ya bilmiyorum hani Mücevherler Müceferler kimi müceferler çalınıyordu? E Mırnav mırnav miyavın mı? Münevverın kolyesini çalıyorlar. evet dur bakayım odası neredeydi o sahne. A şimdi bak şeye gidiyorlar deniz kıyısına iniyorlar. Sonra bir adam giriyor. <gülüyor> Sonra <gülüyor> dalgalar var çok dalga var. <gülüyor> ne oldu? Adam düştü. Evet denize düşmüş. Ne yapıyorlar bak hop hemen Dixie ile Percy onu kurtarıyor gördün mü? Adam e, çıkıyor Hı -hı. sonra kayboluyor. Ama sonra tekrar çıkıyor ve onu kurtarıyorlar işte. Elini tutuyor bak denizden çekiyor onu dışarıya. Böylece adamla arkadaş oluyorlar. Ve adam onları evlerine davet ediyor. Değil e, mi? Sonra. Sonra. E... Bak adam onu onları evli, evli yemek yiyorlar beraber. Sonra e, onlara mahzenini gösteriyor adam ama. Zamanda korsanların gelip ee, sığınak olarak kullandıkları bir mağaraya açılıyormuş mahzenindeki bir kapı. Ama o gün açamıyorlar deniz yüksek olduğu için. Ertesi gün yine gelin diyor. Uyuyorlar sonra. Evet uyuyorlar ama ertesi gün... <gülüyor> Neler olmuş? İşte mücevherler çalınmış. Polis gelmiş. Herkes bağırıyor, çağırıyor. Herkes mücevherlere ne olduğunu soruyor. Sonra... Mağaraya giriyorlar. Evet, tekrar o denizden kurtardıkları adamın evine gidiyorlar ve bu sefer mağaraya inebiliyorlar. Sonra ne oluyor Tayga? Hırsızlar. Evet, hırsızları görüyorlar mağarada. Ve onlarla küçük bir e, şey yaşıyorlar, ne denir, arbede. E, Sonra hırsızlar kaçmayı başarıyor galiba, öyle mi? Evet. Hı -hı. Sonra... <gülüyor> Ne buluyorlar? Elmas kolye. Evet. Sonra. Ee, Üstelik bak bu iki kediymiş. Gördün mü? Evet. Hırsızlar bu iki kediymiş. Polis onları yakalamış. Dixie ile Percy de elmas kolyeyi buldukları için böylece olay çözülmüş. Evet. Ne maceralı bir kitap değil mi? Evet. Hoşçakal. Hoşçakal. Bu haftalık bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gelecek hafta görüşmek üzere.